25. Numaralı konu, Tuleyb'in, Abdülmuttalib'in kızı, Hazreti Peygamber'in de halası olan annesini İslam'a davet etmesi, evet, Tuleybin bin Umeyr Müslüman olduğunda Hazreti Peygamber'in de halası olan annesi Örva bin Abdülmuttalib'e giderek ona şöyle dedi, ben Müslüman olup, Muhammed'e tabi oldum, sonra Tuleyb annesinizin niçin Müslüman olup, ona tabi olmuyorsun, kardeşin Hamza da Müslüman oldu, dedi, annesi şöyle cevap verdi, ben kız kardeşlerimin yapacaklarını bekliyorum, onlar ne? yaparlarsa birlikte hareket edip onlara uyacağım. Tuleyb annesine sana Allah ile yemin verdiririm ki Muhammed'e var, ona selam ver, onu tasdik edip Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik et dedi. Bunun üzerine annesi de ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. Bundan sonra Erva bin Abdülmuttalip Hazreti Peygamber'e diliyle de olsa yardım etmeye başladı. Ayrıca oğlunu da Hazreti Peygamber'e yardım etme ve vazifelerini yerine getirme teşvik ederdi.